Bu sureler, bu kelimeler, bu harfler onlara söyler. Yazılan tefsirlerle Kur'an-ı Kerim'in manası bitmiş demek değildir. Endülüs'te, Endülüs biliyorsunuz neresi olduğunu. Yani İberik Yarımadası, İspanya'da Müslümanlar 800 sene orada payidar oldular. Orada Kur'an-ı Kerim'e 1000 cilt tefsir yazdılar. 500 cilt tefsir yazdılar. 10 ciltli, 8 ciltli ayrı. Onlarla dahi Kur'an'ın manası bitmemiştir.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 Kağıtlar biter, mürekkep tükenir ama kelimatullah'a nihayet olmaz. Bu söylediğim söz, sureyi kehvin son nihayetinde okuyabilirsin. Anlamaktan olmaya fark var. Sen ben Kur'an'ı okur bir şey anlamayız. Birisi Bismillahirrahman'ın besini okur, ciltlerce kitap yazar. Anlamaya bağlı bir şey. Allah'la arayı hoş etmeli Kur'an anlamak için. Onun başı da haktan ittikadır öyle, sonra muhabbettir. İttika olanda muhabbet olur, muhabbet olanda ittika olur. İkisi birbirine ayrılmaz. Etlem tırnak gibidir o, ayrılmaz birbiri bu. Muhtakilerin başı da Hz. Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Muhammed Mustafa. Onun için İmamül Etkıya demişler kendisine. Bir esması peygamberin sıfatı İmamül Etkıya'dır. Muhtakilerin imamıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Kalpte ittika olmayınca Kur'an söylemez. Neye benzer bilir misin? Bir adam semaya bakıyor, güneşe bakıyor. Güneşi bir baklava tepsi kadar görüyor. Onun görüşüne göre ama güneş kadar değil.